Cenazelere çelenk göndermek caiz olur mu? Öncelikle e, cenazelere bizim dua göndermemiz lazım. Cenaze namazı e, dua için kılınan bir namazdır, ölüye bir duadır. E, namaza başlarken biz ne diyoruz? Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, hem salavat okuyoruz, Allahu salli, Allahümme barik okuyoruz cenaze içerisinde. Ve ne, ne diyoruz bir de meyyit için duaya, yani ölen kişi için duaya. Demek ki bizim cenazelerimizin e, duaya ihtiyacı var. Salavat, Peygamber Efendimiz için salavat getiriyoruz. Ve kişinin bağışlanması için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. E, bununla beraber özellikle son yıllarda cenazeye çelenk göndermekte e, bazı kesimlerce bir adet haline gelmiştir. Esasında tabii ki cenazeye çelenk göndermenin haram olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu haramdır, bu günahtır söyleyemeyiz. Her ne kadar bize e, Batıdan bile gelse, Batı aleminden bile gelse bir şeye haram diyebilmemiz için bir delile ulaşmamız gerekir. E, böyle bir delilimizde söz konusu değildir. Ama e, cenaze cenazede bu çelenk gönderme yerine ilgili kuruluşlara mesela bazen diyor ki işte çelenk gönderilmesi yerine falan vakfa falan derneğe falan derneğe bağış yapılmasını istiyoruz diyor cenaze sahipleri ki son derece güzel bir uyarıdır ve bazı kimseler gerçekten buna riayet ediyorlar ve böyle cenazelere çelenk gönderme yerine bağış yapıyorlar. Ama bununla beraber insanlar Muhakkak surette, surette ne dersek diyelim çelengde gönderiyorlar, yani göndermelerinin haram olduğunu da söyleyemeyiz.